صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صلى على محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد. اللهم صلى على محمد. بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعاذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي hallevi beyne yedeği ve tafs ile kita la ve bu ve tafs ile kitai laray vehim bir Rabbi alemi sana ve Resulü'l-Nebi yülkeri. Allahumme ekrimna fehmen Nebiyyin ve hifz'l-murselin. Sakit olan hak şeytanın akras. Sırf Rasulullah ﷺ, irkemin Nabi ﷺ, ﷺ, ﷺ, sallallahu ﷺ, aleyhi ve ﷺ, muhterem cemaatimiz simil hiç şüphe yok ki <gülüyor> Allah'u zülcelalin yarattığı ilk insan ilk insan Adem Aleyhisselatu Vesselam olduğu gibi vazifelendirdiği seçtiği ilk peygamber de Hazreti Ademdir. Adem Aleyhisselam bazı ilkleri yeni tabiriyle gerçekleştiriyor hem ilk insan hem de ilk peygamber. ayetlerle doludur. Ama bir kısım saptırıcılar yani gerçekleri tahrif etmek isteyenler her gün yeni bir fikri imal ediyorlar bu konuda. Efendim Ademler bir tane değil. Rengi siyah olanlar siyah renkli Adem'den geliyormuşlar. Beyazlar beyaz renkli Adem'den geliyorlarmış. Yeryüzünde birkaç tane Adem varmış. Bu dolaylı yoldan çaktırmadan argo tabiriyle Kur'an'daki bir kısım ayetleri inkar etme gayretinden ibaret. Elhamdülillah bizim inancımız böyledir. Adem Aleyhisselam ilk insandır ve ilk peygamber. Ancak onun soyu, onun zürriyeti, onun çocukları daha kendisi hayattayken inanç itibariyle ikiye bölünmüşlerdir. Hz. Hava her doğumunda ikiz doğuruyordu. Ve bir oğlan, bir kız her doğumda böylece çoğalıyor insanlar. Ama o günkü şeriatta çoğalmaları için, gelişmeleri için bir çocuk, bir erkek çocuk kendisiyle doğan kız ile değil de kendisinden önce doğmuş olan veya kendisinden sonra doğmuş olan kızla evlilik yapabiliyordu. Allah buna izin veriyor. Bugünkü şeriat böyle bir hüküm getiriyor. İşte iki oğlu meşhur Habil ile Kabil. Habil mutelil bir kişi. Hakikaten Allah'a inanmış. Babasının peygamberliğine inanmış. Onun şeriatındaki hükümlere razı olan evet diyen birisi fakat Kabil kuyusuz inkarcı kendisinden sonra kendisiyle doğan kızla evlenmek istiyor. Halbuki onunla evlilik hakkı Kabil'in. Kendisinin hakkı yok buna. Bugünkü dini çiğniyor. Adem Aleyhisselam'ın şeriatını babasının tebliğ ettiği şeriatı çiğniyor evlenme konusunda. O kız biraz daha güzel. Bu güzel kızı alabilmek için ben alırım diyor bunu diyor babası diyor ki bu bizim dinimizde yok. Allah'ın emirlerine aykırı bu yanlış evliliği yapamazsın yaparım diyor. Ve Kabil'i kıskanıyor uzun tartışmalar ve nihayet onu öldürmeye teşebbüs ediyor ve öldürüyor. Yeryüzünde insan öldürme işini ilk icat eden kabil. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam yeryüzünde her kim bir insan öldürürse insan öldürenin kazandığı günahın bir o kadarı da kabile yazılır. Bu işin başını çektiği için ilk örneğe verdiği için bu çığırı açtığı için bütün katillerin yeryüzündeki katillerin toplam günahı kadar günahı olacak kabili. Başı çektiği için. Böylece Hz. Adem'in çocukları İki büyük kolaydır. Bir tarafta önlerinde, başlarında bulunan hangi dönem olursa olsun peygambere iman eden Allah'ın elçisine inanıyor. O an getirdiği iman esaslarını kabul ediyor ve o dine evet diyor. Peygamberlerin cephesi var. Ki Allah da cephededir Allah'ın peygamberinin ve o peygambere iman eden Müslümanların meydana getirdiği bir cephe var bir de bunların karşı cephesi var Allah'ı ya inkar ediyor veya yanlış kendi kafasına göre bir Allah düşünüyor peygamberi reddediyor Allah'ın elçisini reddediyor o peygamberin getirdiği şeriatı hükümleri reddediyor. Ve onlarla savaşıyor. Bu iki kol her geçen gün büyüyor. İnsanlar çoğaldıkça iman edenler de artıyor, inkar edenler de artıyor. Ama tarihin hiçbir döneminde hiçbir dönemde İman edenlerin, peygamberlere inananların, dinlere inananların sayısı dinleri inkar edenlerin sayısı kadar olmuyor. İnananlar mutlaka azınlıktadırlar. Bu bir kanun. E her kıymetli şey de az olandır. Az olandır. Ve Kur'an açık açık ifade ediyor. ''Ve ekseru nâs ve le harisü bir mümini ya Muhammed. Üzerine ne kadar düşersenmiş. Düş, Aleyhissalatu vesselam. Yani ne kadar haris, ihtiraslı böyle içten gelen bir arzuyla üzerine gidersen git, insanların çoğu inanmayacaktır diyor. Bu baştan belli. Ama sen inandırmaya çalışacaksın. Herkesi Müslüman yapmanın mücadelesini vereceksin ama bileceksin. İnsanların ekserisi iman etmez. Bu bir kanun. Bunu bir defa kabul edeceksiniz. Teselli olmak için. Bu bir kanun ilahi. Niye bu kadar mücadele hala gavurlar niye bu kadar çok? Ya Allah bunu baştan beyan ediyor. Bu böyle olacak. Ve şunu da iyice Hatırlayalım. Çok söylemişimdir bunu da. <gülüyor> hiçbir döneminde dünya hiçbir döneminde dünya Müslümansız da kalmamıştır. Kafirsiz de kalmamıştır. Yani kafirler ne kadar çoğalırlarsa çoğalsınlar nasıl savaşırsa savaşsınlar dünyayı Müslümanlardan Temizlemeleri mümkün değildir. Bu son kararlar öyleydi. Kökten kazıyacağız dediler. Dinin izlerini tamamen sileceğiz dediler. Yavaş ol dediler onlara. Bu kadar hız yaramaz. Bu mümkün değil bir devam. Ama Müslümanlar da hangi ölçüde, hangi seviyede çalışırsa çalışsınlar dünyayı kafirlerden temizlemeleri mümkün değildir. Ama bu savaş devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek. Kafirsiz de olmaz dünya. Mü'minsiz de olmaz. Eyvah bittik, tükendik, azaldık. Yok böyle bir şey. Azalabilir, çoğalabilir. Ama hiçbir döneminde dünya Müslümansız kalmaz. Bir kenarda vardır, bir köşede vardır, bir sınıftır, bir cemaattır, bir ordudur, olur olur olur. Bunu kimse bitiremez. Onlara da bu mesaj olsun, havaya kürek sallamasınlar, boşuna. Çünkü kanuni ilahi böyle devam ediyor. Hiç bunun aksini gerçekleştiren olmamıştır, hiçbir dönemde olamamıştır. Bugün mü yapacaklar bu işi, bugün de olmaz, yarın da olmayacaktır. Hiç boşuna böyle kendi güçlerini, enerjilerini yanlış yerlerde bitirmesinler. Biz de ümitsizliğe kapılmayalım. Ümitsizlik bir küfürdür biliyorsunuz. Ama bu savaş kıyasiye devam ediyor. Nasıl devam ediyor son zamanlarda? Bizim cephemizde savaş zayıfladı acze düştük böyle bir yetersizlik bir ümitsizlik bir bitkinlik içine girdik onlar da bundan bir istifade çok güçlendiklerini zannettiler ama öyle değilmiş Allah Kur'an'da beyan ediyor biz her zaman zayıfların yanındayız her zaman ama Müslüman olan ama zayıf olan kişilerin yanındayız. Ve bu son depremde de çıktı ortaya. Hiç bunun peyni meyveli yok. Öylesi böylesi. Efendim filan profesör şöyle diyor filan. Kim ne derse desin iyice bir iman esasıdır bu söylediğim. Bu bir azabı ilahidir. Günahlarımızın, taksiratımızın neticesinde gelen bir azaptır. Bunu şu veya bu sebeple kimsenin örtmesi, mümkün değil örtmeyi de yok. Şunu iyi dinleyin, Bunu da iyice belirleyeceksiniz. Artık neredeyse üniversite bitirme noktasına geldiniz. 15 yıldır buradayım. 15 yıldır haftada bir de olsa bir tahsil devam ettiriyorsunuz şu esası kavrayacaksınız. Şu esası Allah'ın iki türlü ayeti vardır. Ayet kelimesi çok kullanılıyor aramızda. İşte Allah'ın ayetleri, Kur'an'ın ayetleri filan. Bu tabirleri hepimiz kullanıyoruz. Ayet Arapça bir kelime. Arapça bir kelime sahibinin varlığına birliğine alamet olan işaret olan nişan olan bu Allah'ın ayetidir dediğimiz zaman onun varlığının bir delilidir demek istiyoruz. Birliğinin bir delilidir, bir işaretidir. Allah'ın ayetleri iki türlüdür. <gülüyor> bir kısmına ayati tenziliye diyoruz. İndirilmiş ayet indirilmiş ayetler ilahi kitaplar Kur'an, İncil, Zebur, Tevrat sayfalar halindeki diğer kitaplar. Bunlar Allah'ın indirdiği, Cebrail vasıtasıyla indirdiği böyle kelimeler halinde, satırlar halinde, fikirler halindeki ayetler bunlar. İndirilmiş ayetler ayat Tenziliye. Yani bir kitabın sayfaları içindedir, satırları arasındadır. Bir kısmı böyledir. Bunları inkar edene ne diyorlar? Kafir diyoruz değil mi? Yani Kur'an Cebrail'in indirdiği, Peygamberimize gökten indirdiği ayetlerdir. Kur'an'daki her satır, her satır Allah'ın varlığının alametidir. Birliğinin alametidir. Büyüklüğünün alametidir. Bu ayetlerden bir tanesini inkar eden kabir olur. Dinden çıkmış olur. Hepsini inkar etmesi şart değil. Bir tanesinin inkarı yeter. Dinden çıkmış olmak için, inkarcı sayılmak için. Bir de ayati tekviniye var. Veya kevni ayetler. Kevn olmak, oluşmak demektir. Kainatta yaratılmış varlıklar demektir. Kainatta bir kısım ayetler var. Yani böyle Cebrail'in e, kelimeler halinde, satırlar halinde, ne bileyim fikirler halinde indirdiği değil de gene melekler grubunun o topluluğun meydana getirdiği bir kısım olaylar var. Melekler vasıtadır burada. Allah'ın emriyle, Allah'ın kudretiyle ama melekler yürütüyor bu işi. Geçen ayetlerde de geçmişti. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْشِ Yerde ve gökte bütün olup biten işleri kim planlıyor diye sor bu adamlara diye bir ayet geçti bu surede. Yani zelzeleyi kim planladı şimdi? <gülüyor> Başbakan söylüyor. Eskiden bir şehrin adıyla anılırdı diyor. Depremler. Erzincan depremi denirdi diyor. İşte e, ne bileyim Erzurum denirdi. Şu denizde Şimdi dokuz vilayette gerçekleşti. Kim planladı bunu? Birisi planladı. Bu defa zelzelenin sınırları genişletilecek dokuz ile teşmil edilecek bu karar nerede alındı? Hangi konseyde alındı? Hangi güvenlik kurulu aldı bu kararı? Çıksınlar bakayım. Nerede aldılar bu kararı? Ve niye bu kadar sınırlarını genişlettiler bu işi? Aaa O senin konseylerinin dışında bu kainatta nice konseyler var. Senin haberin yok sen zannediyorsun ki bütün kararları biz alırız. O kararlar, karar alanlar hakkında karar alan başka konseylerin olduğunu biliyor musun sen? Onlar hakkında da karar alınıyor. Adamın haberi yok. Teşvil edildi, bu nerede alındı bu karar? Bir yerde alınıyor. Bu bir ayettir işte. Bu bir ayettir, yani bu öyle bir iş ki, bir defa bunu insanlar içinde yapacak bir güç yok, bir müessese yok, bir kurum yok. Yani bütün dünya birleşse kim bu sallanan yerleri sallayabilir? Belli ki, kudretler üstü bir kudret kaynağından geliyor bu iş. Bizim tanıdığımız kudretlerin üstünde bir kudret var burada. O kaynaktan geliyor bu iş. Ve o, bu bir ayet işte. Nenin ayeti? Bu zor işi başaranın, varlığının, birliğinin, gücünün alameti bu. İşte bunun inkarı da kafir olmayı gerektirir. Buraya bilhassa dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi olanca güçleriyle jeologlar, efendim, Sahtekar ilahiyatçılar. O dürüstlerine, faziletlerine canım kurban olsun. Ayaklarının tozu olayım. Gerçeği beyan edenlerin ama ilahiyatçı perdesi altındaki sahtekarlar. rütbeleri ilan edilmemiş kapazlar. Bunlar kapaz hiç şüphe etmeyin. Lütbeleri, kisveleri, efendim, alametleri ortaya çıkmamış hain mamazlar hahamlar orada burada dolaşıyor sakın ha böyle bir kısım tutucu çevrelerin dediği gibi bu bir azap filan değil nedir ya bu? bu tabi bir olaydır yani sıralanmış sıralanmış hani e, sırası gelen herkesi askere alırlar ya 43'e birinci tertip ikinci tertip, üçüncü tertip gibi bu da böyle Tertibe girmiş filan gidiyor senin oyuncağın mı bu iş şerefsiz karaktersiz adamlar bunların değil din hakkındaki beyanları evvela imanlarını bir tartışalım bu da bir ayet diyorum işte Kur'an'daki bir ayetin inkarı nasıl dinlen çıkmayı gerektiriyorsa bu apaçık ayetin seni yere batırıyor anlamıyorsun denize gömüyor anlamıyorsun elini yıkıyor anlamıyorsun en sevdiklerini alıyor anlamıyorsun dünün trilyonerini bugün sıfırlıyor anlamıyorsun azap nedir peki adamın ölmesi azap değil boğulması azap değil bilmem binaların çökmesi azap ne Ne azap diyorsunuz Allah aşkına bunu bir anlatın bana bakayım böyle yağma mı var ya böyle yanlış mantıklar bu konuda bu depremi saptırabilmek için. Bu işte Allah'ın rolü yoktur. Bu Allah'ın bir azabı, bir belası değildir. Bizim günahlarımızda bir bağlantısı yoktur diyenler ve buna böyle inananlar bilesiniz ki kesinlikle kafirdirler, Müslüman değildir bu adamlar. Ha Kur'an'daki bir ayeti inkar etmişim, ha bu gördüğüm Enkazı daha gözünün önünde gitmemiş. Bu ayeti inkar ediyorsun. Ne sıfatla inkar ediyorsun? Bunları tanıyacaksınız bu şerefsizler. Bunu inkara çalışıyorlar. Bu da kafir olmayı, bu da dinden çıkmayı gerektiren bir inkarcılıktır. Çünkü Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Böyle bir tane iki tane falan değil ya. Şimdi... Bir noktaya daha dikkatinizi çekeceğim bu vesileyle konuşmalar geliyor. Böyle ciddi, samimi Müslümanları, dillerini yaşayan Müslümanları görünce bazı sapıklar bu samimi Müslümanlara saldırıyorlar. Dün bir arkadaş anlatıyor, normal, dürüst bir Müslüman, kadının birisi saldırmış ona. Bütün bunlar sizin yüzünüzden. Düşünebiliyor musunuz? Büyüklerimizden birisi bilmem nereye seyahat ediyor. Gemiden inerken indiği limanda ona saldırıya geçmişler. O semtin insanları. Bunlar hep olmuş. Dün de oluyordu bugün de oluyor. Şimdi şu ayetlere biraz dikkat edeceksiniz. Hepsinin ortak ifadesi. İncarcı toplumların, incarcı toplumların ortak bir ifadesi var. Hazreti Musa'dan ben bir örnek vereyim: "Feyda <gülüyor> cahethumul hasanetu, kalul Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlara bir iyilik, bir güzellik, bir nimet geldiği zaman. Olur ya bir nimetle karşılaşıyorlar, güzel bir sonuç elde ettikleri zaman derler ki, Aa, bu bizim hakkımızdı zaten canım. Bu bizim liyakatımızın, işte çalışmamızın, bilmem neyimizin sonucudur. Zaten biz bunu bekliyorduk diyorlar. Ama ve imtusikum seyyiyetun şayet bir kötülük onlara gelirse hoşlanmadıkları, istemedikleri bir neticeyle yüz yüze gelirlerse يَطَيَّرُوا بِمُوسَا وَمَمَا Bunu Hz. Musa'nın aleyhissalatu vesselam ve onun beraberindeki Müslümanların uğursuzluğuna bağlarlar. Bu ey Musa bu senin uğursuzluğundur. Senin yanındaki müminlerin, Müslümanların uğursuzluğudur yüzünüzden oluyor bu. Ela innema ta'irhum <gülüyor> indallah. Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Haberiniz olsun diyor. Allah katında uğursuzluğun kaynağı onların kendileridir. Velakimle ekserhum la'ya. Fakat çoğu bunu bilmiyor. Zannediyor ki uğursuzluğun kaynağı Müslümanlar. Bu peygamber şu iddiaya bak şu iddiaya bak. وَقَالُوا مَهْمَا تَئْتِنَا بِهِ مِنْ اَيَتِنْ لِتَشْهَرَنَا بِا Hazreti Musa'ya diyorlar ki o günkü Mısırlar bizi büyülemek için bizi büyülemek için bizi etmek için ne zaman ne türlü bir ayet getirmeye kalkışırsan kalkış. Yani nasıl bir mucize getirirsen getirir. Bizi büyülemek için. Bizi sihir etmek için. Her ne getirirsen getir. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُمْمِنِ Biz sana iman etmeyeceğiz. Meydan okuyuşa bak şimdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki hemen bunun arkasından bu iddiaların arkasından فَاِيْتَ takibiye فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ben onlara bir tufan gönderdim. Arazileri, toprakları tamamen sular altında kaldı. Her yer sular altında, binalar sular altında. Doğ gibi bir tufan. Sular altında günlerce yaşadılar. İman etmediler. Çektim diyor geriye. Bundan ustamladı da başka bir ceza daha. Persenne aleyhim Tufan ve cerrat. Milyonlarca, milyarlarca çekirge yadırdım diyor. Daha taş böyle çekirge. Çekirgeden geçilmiyor yani öldürmek de bilen bitmez. Hiç mümkün değil. Milyarlarca. Bir müddet bu çekirgelerin içinde yaşadılar. Yine geri çektim diyor bu azabımı. merhametimin gereği. Bu deva, bit yağdırdım, bit bildiğim bit, trilyonlarca bit, bit dağları meydana geldi, bit ovaları doldu böyle, her taraf bitkar içinde, yeni adam olmuyor şerefsiz? Onu da çektim, bu deva, gerçekten ya kurbağa yağdırdım diyor, her taraf kurbağa. Yine adam olmadılar. Onları da aldım. Bedden kan gönderdim. Her taraf kanlar için Mısır'daki Nil nehri bütün kollarıyla günlerce kan aktı. Harap Su nehri değil, kan nehri. Ayat-ı Mufassala böyle apaçık gün gibi meydanda olan mucizeler, ayetler olmak üzere bunları gönderdim. Hestek Yine bütün bunları gören bu adamlar biz bunlara inanacak kadar küçülemeyiz dedi şerefsizler. Yani kibirlendiler biz bunları gördük de yani bunlardan korkar mıyız? Bit ya? Pire neymiş? Demeye başladılar. Bekanu kavne mücmin ve suşu bir topluluk oldular. Artık daha ne görecek bu adam? Uzun gidiyor sayfa. Sonuna doğru getiriyor cenab bak. Hem takam namin. Ben işte bunlardan intikam aldım diyor Allah. Biz intikam aldık bunlardan. E nasıl alıyorsun ya Rabbi intikamını? Fem tekam namin. Onları denize gömerek intikamımı aldım. Derin sulara gömdü diyor onlar Suya gömdüm. Niye gömüyorsun ya Rabbi? Ne suçları var? ذَلِكَ bu bir hayat? Bunun sebebi bunlar bizim ayetlerimizi yalanladılar bunlar. Muhammed kim? Bu kitap mı bize yol gösterecek diye Kur'an'ı parçalayıp Gölcükle denize attılar. Evet. Gömdüm diyor denizlere. Çıkartsana göreyim seni. Evet, Hazreti Musa'yı anlatıyor ama onun gibi olan herkesin örneği bu. Niye niye gömdüm, niye boğdum bunları? Ayetlerimizi inkar ettiler, onun için. Yani günahın burada payı yok ne demek ya? O inkar suçları olmasa niye boğsun bunları Cenab-ı Hak? İnkar ediyorlar, suç işliyorlar her türlü mucizeyi görmelerine rağmen inanmıyorlar. İyi yaptık İntikam sırası bana gelir Cenab-ı Hak. Ayetleri dolu. Hangisini okuyacağım? İbrahim Aleyhisselam'a biliyorsunuz onun uzun yıllar çocuğu olmadı. Kendisinin yaşı 120'ye vardı. Hanımı 90 798 yaşlarında Bir gün son derece değişik simalı üç kişi geldi. İbrahim Aleyhisselam son derece cömert hemen bir kuzuyu kızarttı. İkram etti. Baktık ki kimse dokunmuyor. Allah Allah bunlar niye yemezler? Misafirdirler, yoldan geldiler. İçine bir korku düştü. Kim bunlar acaba? Böyle olunca dediler ki biz sana bir erkek çocuğunu müjdelemek üzere geldik bir defa. Görevlerimiz var. Allah'ın gönderdiği elçileri bir defa sana bir çocuğu müjdelemeye geldik. Perde arkasından hanımı dinliyoruz, Sare. Duyunca böyle yüzlerini tırmalamış. Fesakket ve ceha. Rekalet acüzün akî. Yüzlerini tırmalamış. Demiş ki ya ben son derece yaşlı, kısır bir kadınım. Ben nasıl çocuk doğurum? E siz de mi Allah'ın kudretinden şüpheye düşüyorsunuz? E tacibi emin emrillah. Bunu Allah hükmediyor, yoktan var ediyor da yaşlıdan çocuk mudur otamayacak yani. Ve müjdeliyorlar. Diyorlar ki bizim bir vazifemiz daha var. İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde aynı anda yaşıyor Lut Aleyhisselam. Hazreti Lut'un kavmini de helak etmeye gelir. ''Bana müjde, o topluluğa helak. ''İnna mühlikü ehli havihil karıya'' ''Biz şu beldenin ehlini helak etmek için geldik.'' ''Çünkü onlar zalim bir kavim oldular.'' diyor. O melekler anlatıyor. ''Kâle inn İbrahim aleyhisselâm bir telaşa tutuldu. ''Ey Allah'ın elçileri, onların arasında Lut kardeşim var halu Orada kimler kim yok biz bunu biliyoruz Senin telaşa düşmene lüzum yok. Lenunet yennehu ve ehlehu illen hariç onu da onun beraberindekilerini de biz kurtaracağız. Onlar yok. Ama karısı o kafir toplumun bir ferdi. Karısı Müslüman değil Lut aleyhisselam'ın. Karısı kalacak. Onu da Müslümanları da kurtaracağız. Başka ayetlerde. Kalemâ eyhel mursel. İbrahim Aleyhisselam soruyor. Ey elçiler, sizin işiniz, vazifeniz nedir? Neye geldiniz demiş onlar? Kalû ursin ursinnâ ilâ kavmin Dediler ki biz şu suçlu, şu mücrim Kavimin işini bitirmek için geldik. Neydi suçları onların biliyorsunuz. Lut kavminin. Erkek erkekle ilişki halinde. Bu kavim nasıl bir kavim bu Türkiye? Traversilerin iddiaları kadar Müslümanların sesi çıkıyor mu? Memleketi İbneler sarmış şerefsiz namussuzlar. Onlar kadar Müslümanlar hak iddia demiyor. kadar hakkı kalmamış Müslümanların. Öyle bir rezil topluluk haline gelmişiz biz. O suçlu kavmin işini bitirmek için geldik dediler. Nasıl yapacağız? لِنُرْسِ aleyhim حِجَارَةً مِنْ Çamurdan pişirilmiş, topraktan pişirilmiş taş yani tuğlalar atacağız onlara. Her günisi. Bir kısım tuğlallara taşıyor. Kimin kafasına bırakacağını biliyor. Innur silaleim hicareten min Yani onlar belli işaretleri koymuş. Hangi suçluya hangisi gidecek? Bütün burada sayılıyor. Peygamberlerin kavimlerinin başına gelenler ve hepsinin ortak ifadesi şu bunlar bu cezaya suçları sebebiyle müstahak oldular hani şimdi tutturuyorlar ya günahla ne ilgisi var bu bela yüzde yüz günahın etkisidir e benim günahım yoktu senin de vardır günahın olmaz mı sen de bu günahkarların topluluğu içinde yaşamıyor musun bunların birçoğuna biz de evet demiyor muyuz? Bir evet diyoruz. Bir haklı buluyoruz. Mazur görüyoruz. E ne yapsın canım? Şimdi mesela üniversiteye sokmuyor başı kapalı kızı. E açıversin canım. Bunu diyen kim? Şu cumaya gelen, alnını secdeye koyan bu sapık Müslüman. Ve o sahte hocalar o sahte herifler, sen kimsin ki başaştırıyorsun ya? Bu bu din senin dinin mi? Bu hükümleri sen mi koydun ki İşte deprem gelir seni de bulur. Sen de bir ucundan suçlusun arkadaş. Bir kenarından suçlusun. Sen tertemizdin de seni Allah'ın azabı mı geldi buldu yani? Öyle yok. Biz günahkarlarla iç içe yaşıyoruz. Hoş görüyoruz. Yani en gavur adam, açıkça Peygamber'e küfreden, Kitabullah'a küfreden bir adam, gelsin bizden yüklü miktardan mal alsın, ağzımız kapanmış. Diyemez ki işveren, defol git sana satılacak malım yok şerefsiz namusuz. Diyemez. E ne yapayım müşteridir filan. İşte o taş kafana inecek seninle. Sen de günahı hoş veriyorsun. Sonra siz kendinizi temize çıkarıyorsunuz. Şu sokaklardaki perişan kadınların giydiği o elbiseleri siz satmıyor musunuz? Siz imal etmiyor musunuz bunları? Allah'tan korkmaz insanlar. Ne bekliyorsun senden O çoraptan farksız o stres dediğiniz o rezaletleri imal eden siz değil misiniz? Satan siz değilsiniz o yırtmaçlı etekleri satan değil misiniz? Evet. Nasıl temize çıkıyorsun sen bakayım? Bizim ilgimiz yoktu bu işlerden Ya senin ilgin yok ama senin dosyan tutuluyor. Senin dosyan tutuluyor. Şimdi sağ sola kaytarmanın bir şeyi yok. Örnek olsun diye vakitte doluyor. Birkaç ayet okuyacağım. Enbiya'dan. Yani Kur'an'dan başka yerde dolaşmayacaksınız, atla söylüyorum. Profesörler, jeologlar, yani toprak üzerinde çalışma yapan mühendisler, alimler, ben ilmi inkâr, etmiyorum. Saygım var, hepsini yapacaklar, yapacağız ama bu zelzeleyi meydana getirme konusunda bunların hiçbirinin bir rolü yok. Bu olanı inceleyebilir. Olan üzerinde konuşabilir. Fakat bunu olduramazsın. Sen gidiyorsun, Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama bekliyorsun deprem hakkında. Ne, ne açıklayacağım? Depremle ne ilgisi var ki açıklama yapacak onu? O da senin gibi, benim gibi aciz bir adam. Şartlara uymak zorundadır. Başbakan bir açıklama yapsa, bilmem kim, ya bunların ne gücü var bu konuda? zelzelenin oluşmasında, meydana gelmesinde Allah'ın dışında hiçbir kudretin payı yok. Kim yaptı bunu? Allah yapıyor bu işi. Bansa bir erkek çıksın, ikinci bir deprem daha yapsın. Veya bunu durdursun. Böyle bir şey yok. Bu Allah yapıyor. Öyleyse bunu ona gidip soracaksın. Yani işi kim yapmışsa ona soracaksın. Ya Rabbi bu karşı koyamadığımız, karşı koyamıyoruz, altından çıkamıyoruz. Bu büyük hadiseyi niye yaptın ya Rabbi? Bunu belli ki sen yaptın. İtiraz için değil, karşı koymak için değil de, hikmetini anlamak için, inceliğini anlamak için soruyoruz. Ne oldu bu? yok çünkü Kur'an bununla dolu. Senin günahın yüzünden diyor Kur'an. Bütün ayetler bunu söylüyor. Kimseye sormayacaksınız, Allah'a soracaksınız bakalım o ne diyor. Şimdi bir kısım ayetler okuyorum ben. Ve lekad ersennâ ilâ semûde ekahum İyi dinleyin ama. Cenab-ı diyor ki vallahi adı Semut olan o kavme, bir kavimdir bunlar. Arabistan Yarımadası'nda yaşamıştırlar. Hicr adını taşıyan bir şehirde yaşıyorlar. O kafir topluluğa kardeşleri Salih Aleyhisselam'ı gönderdik diyor. Kardeşleri çünkü o mahallenin çocuğu, o semtte doğmuş, onların arasında büyümüş. Onun küçüklük halini biliyorlar. Kısa pantolonu pantolonu yok ya neyse o küçüklük elbisesini tanıyorlar. Onların içinde büyümüş. Allah onu peygamber seçiyor. Onlara karşı görevlendiriyor. Gönderdik diyor. Ali Aleyhisselam'ı gönderdik. Nedir görevi? Enyabudullah. Onlara diyecek ki Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet yapın. Onun yarattığı şuursuz, cansız varlıklara tapınmayın. Yalnız Allah'a kulluk edin demesi için gönderdik onu biz. Vazifesi bu. Bunu anlatacak onlara. Ve idâhûn terîkânı yaktırsın. birbiriyle boğuşan mücadeleye giren, giren iki firka haline geliyor. İki sınıf haline geliyor. Çünkü bir kısmı Salih Aleyhisselam'a inanıyor. Onun yanında yer alıyor. Bir kısmı karşı koyuyor. İnananlarla inkar edenler başlıyor boğuşmaya. Ve tabi durmadan iddia ediyorlar. فَاَتِنَا بِمَا عَتَا اِدُنَا اِنْ كُنْ تَمِنَ الْمُحْسَلِينَ اِنْ كُنْ تَمِنَ Ey Salih! Hakikaten doğru konuşuyorsan, peygambersen şu ad ettiğin azap ise şunu görelim ya. Yani o kadar güya güveniyorlar ki kendilerine. Salih Aleyhisselam yalancı, kendileri dürüst böyle bir şey getiremez katiyen yani onun için istiyorlar. Bilseler hakikaten gelecek iş isterler mi? İnkarcılıkta ileri gidiyorlar. O da diyor ki Kale ya kavmi limete bir bi seyyiyyete hasan. Ey benim arkadaşlarım, ey benim topluluğum! Allah'ın göndereceği bir iyilikten, bir nimetten önce azabını niçin acele istiyorsunuz? Yani azabı da gelebilir, bir nimeti de gelebilir. Niye iyilikleri, güzellikleri değil de azabını istiyorsunuz canım? Derdinizle zorunuz. لَلَا تَسْتَغْفِبُونَ اللّٰهُ لَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُ Keşke, diyor Salih Aleyhisselam. Allah'tan aklınızı isteseydiniz, istiğfar etseydiniz, belki o zaman size rahmet edilirdi. İstiğfar etseydiniz, kusurunuzu itiraf etseydiniz, Allah tarafından size merhamet edilirdi. Ama siz istiğfar etmiyorsunuz, iyilikleri beklemiyorsunuz, azap istiyorsunuz. Gelsin gelsin görelim bakalım. Öyle demişler. Şu Allah bizi bir görsün bakalım ne yapacak? Görür, görür. Hiç acele etme merak etme. Öyle bir ummadığım bir anda görürsen. Şimdi bakın. Ağza bakın, aynı ağız. Kalıp tayyan abi kendini bak. Dediler ki bu Salih Aleyhisselam'ın kalmış Semut kavmi. Semud kavmi. Seni ve beraberindeki Müslümanları uğursuz buluyoruz. Uğursuz herifler, memlekette bek bereket bırakmadınız. Kime diyorlar bunu? Peygamber Salih Aleyhisselam'a ve ona iman etmiş Müslümanlar. Yani buna şaşmamak elden gelir mi? Ne diyorlar? Musa Aleyhisselam'a da böyle demişlerdi. Her Peygamber'e ifade var. Uğursuz buluyoruz sizi dediler. قَالَ تَعِرُكُمُنْدَ اللّٰهِ <gülüyor> Saliha aleyhisselam dedi ki Allah'a göre uğursuzluk sizdedir. Bizde bir şey yok. O uğursuzluğu kendinizde arayın. Kendi yapınızda, hareketlerinizde بَلْاَنْتُمْ <gülüyor> قَوْمُنْتُفْتَمْ Aksine siz imtihana tabi tutulmuş bir topluluksunuz. Siz onu düşünmüyorsunuz. Niye imtihan var bunlara? Saliha aleyhisselam'a inanmadılar. Sana inanabilmemiz için dediler. Müthiş bir kaya var onların şehrinde, şu kayayı parçalayacaksın, olacak şey mi insan gücüyle? Parçalayacaksın, içinden bir deve çıkacak, kayanın içinden bir deve çıkacak, çıkar çıkmaz kendisi gibi bir deve doğuracak. Ondan sonra inanacaksın. Sade aleyhisselam bir kaldır ellerini, kaya parçalandı, deve çıktı doğurdu, Allah Allah, burada ne kudretli bir sihirbazlettir ya! Ama ne oldu? İstedikleri o deve başlarına bela oldu. Öbür hayvanların içeceği suları içiyor. Su bırakmıyor ortalıkta. Bütün suları içiyor o deve, mucize deve ve bütün hayvanların yemlerini, otlarını yiyip bitiriyor. Bu deva tutturdular, bunu keseceğiz. Salih İslam diyor ki, bunu kesmeyin. Bu belayı istediğiniz kaptanacaksınız keserseniz, bu sizin sonunuz olacak. Bu da Allah'ın ayetlerinden bir ayet bakın, bir ayet. Bu ayeti reddederseniz, bu ayeti iptale kalkışırsanız, sonunuz olacak bu. yahut Kudar adını verdikleri bir adam var, şimdi ona da şey yapacağım. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ onların yaşadığı bu şehirde Cenab-ı Hak buyuruyor şey, dokuz tane çete vardı bugünkü karşılığı tam çete dokuz çete sayıları bir ile dokuz arasında değişen bir rakam veriyor Cenab-ı Hak net bir rakam vermiyor Böyle bir kelime kullanıyor ki rahat kelimesi yani üçten az değil dokuzdan fazla değil en çok sayısı dokuz olan, dokuz çete var bu şehirde. Salih Aleyhisselam'ın bu şehrinde dokuz çete var. Ne iş görür bunlar? Yusidûne fil ardu velâ yusum. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, yıkıcılık yaparlar, hep kötü şeyleri planlarlar, kesinlikle düzelteci bir işleri yok bunlar. Hep kötü şeyleri planlarlar Salih Aleyhisselam hakkında, o günkü Müslümanlar hakkında, 9 çete, 9 mafya, onlar da affa girdi ya, <gülüyor> onlar da affa girdi ama ne yazık ki af kanunu geç çıktı da içemedi onlara, daha önce helak oldular onlar. Bu 9 çete özelliğine hep ifsad ederler, hep bozarlar, hep yıkarlar, ıslah etmezler Bu dokuz çete aynı ile Türkiye'de var. On puan vereceğim size. Bu dokuz çeteyi bulursanız. Bunları biz yaşıyoruz. Bunları sayacaksınız. Böyle görevi hep yıkıcılık olan, hep bozgunculuk olan, hiç yapıcı rolü olmayan bu dokuz çete kim? Bunları bulacaksınız. Aramızda yaşıyoruz. Şimdi bak tüh, Devam ediyor Bu çete madem yıkıcıdır Boş mu duracak Dediler ki Artık bir gün İşçi orundan çıktı Dediler ki Karşılıklı yemin edeceksiniz Çete üyeleri Birbirine güvenmiyorlar Yeminleşeceksiniz dediler Hem de Allah adına Yemin edecekler bak Yine de hem inkar ediyorlar, hem puta hem de yine Allah adına yeminleşeceksin diyorlar. Yemin etmeyen buradan çıkamaz Bir karar alıyorlar. Nedir o? ve <gülüyor> وَاَهْلًا Bu gece yahut bir gece neyse, Hz. Salih'i ve ona iman edenlerin ortadan kaldıracağız. Bir gece kararı alıyorlar, bir gece baskınıyla. Hazreti Salih ve ona iman edenler ortadan kaldırılacak. Karşılıklı yemin. Nasıl, Kur'an nasıl anlatıyor? Nereyi anlatıyor bu ayet? Hicr şairini mi anlatıyor, nereyi anlatıyor acaba? Yeminleşiyorlar. Yeminleşiyor, yeminler yapılmış. Nedir? Bu iş ortadan kalkacak, bu iş kökten temizlenecek. Salih giderse, ona iman eden Müslümanlar giderse boş gider. E peki biz bunu öldürdük. Ya bunun yakınları, akrabası dava ederse ne diyeceğiz? ''Sınne lenehûlenne li Sonra Salihin, Hazreti Salihin adamlarına mutlaka şöyle diyeceğiz. Söz birliği, ifade değiştirmek yok diyorlar. Mutlaka şöyle diyeceğiz diye yemin ediyorlar. ''Muaşehid şehit ehlike'' Hz. Salih'in beraberindekilerinin yok edilişlerine bir şahit değiliz. Vallahi biz bilmiyoruz, duymadık, görmedik. Nasıl oldu bu iş bilmiyoruz. Ve inna Salih. Biz bu konuda kesin doğru konuşuyoruz. O faili meçhul cinayetleri var ya şimdi onu da anlayın burada. Anlıyor musunuz? O faili meçhul cinayetler. Nasıl işlendi bunlar tarih boyunca? O 9 çete kararını alıyor böyle bitirecek bu işi, diyorlar ve mekerur mekra bunlar böylece o yıkıcı tuzaklarını, o yıkıcı projelerini, o yıkıcı planlarını yaptılar diyor Cenab-ı yeminleşerek bir plan meydana getirdiler ama ve meker ne? mekren bizde mukabil bir ...Planı, projeyi koyuyorlar. <gülüyor> Doğumuna yetiyorlar, yok. Onlar zannediyor ki yalnız kendileri plan yapıyor, proje çiziyorlar. Halbuki ben de yaptım diyor. Çünkü o projeyi yapanların içinde ben de var. Benim elçilerim de var, yazıyor, çiziyor, tespit ediyor. O görmüyor, o duymuyor, o bilmiyor bu tane ahivetim ettim. Yitiriyorum. Bir bak bakalım diyoruz. Onların o gizli planlarının sonu ne oldu? Bir bak bakalım neye vardı? Vardığı sonu şu. Enna demdarnahum ve kalmahum ecma'yum. O planı yapanları ve onların yönlendirdiği o topluluğu yakın haram harca ettim diyor Allah. Neyden yere ne yaptın Ahmet Sen plan yapıyorsun, değil mi? Neyi? Hz. Salih'i, bu peygamberi ortadan kaldırma planı yapıyorsun. Ben bir kaldırayım da, ortadan kaldırma nasıl olunmuş bir gör bakalım. Ne? Yörede ne kaldı? ''Petilke buyutuhum hâile'' ''Unafale bu'' İşte bu zahimlikleri sebebiyle, işte Bomboş duran evler diyor Allah. Im. Yıkılmış, bomboş, iraneye dönmüş evler. Daha nasıl anlayacaksınız cemaat? Nasıl söylersem anlaşılacak. Ben konuşmuyorum, Kur'an konuşuyor. Olayları bilen Allah konuşuyor. İşte bu. Şimdi ezan okundu, bir iki cümleyle bir şeye dokunacağım. Bu zelzele üzerinde bir hayli tartışmalar oluyor her çevreden bir beyan geliyor bir defa dini çevrelerden de gelse ladini çevrelerden de gelse gelecek hakkındaki beyanlara asla itibar edeceksiniz Kuran'a göre sünnete göre bu şöten yalan o birazza demiş ki e 17'sinde, yedisinde, on sekizinde, kalmaz, büyük bir zelzele olacak. Vallahi yalan, billahi yalan, vallahi yalan! Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Efendim, jeologlar söylüyor bunu, tahmin ediyorlar. Tahmin ediyor. Tahmini çıkabilir de, çıkmayabilir de. Madem biliyorlardı, bize niye bu kadar büyük zayiatı verdirdiler? Orası tane yerindeydi. O çiolukla hepsi vardı. Niye bu tahribatı verdiler? Bunları verin mahkemeye. Biliyordunuz da niye önceden haber vermediniz diye, verin bunları mahkemeye bakayım. Yalan. Böyle bir şey. Kaldı ki bu ilim adamları da böyle bir şey iddia etmiyorlar. Yani onları da kenzi ediyorum Böyle bir iddiaları yok. Bir de bazı çevrelerden geliyor. Efendim plan şeyh efendi, gerçek şeyhler hakikaten şeyh ise, alim ise onlar da böyle bir şey söylemez Ama onlar adına, onları kullanarak bir kısım sahtekarlar iş görüyorlar. Hani akşam bağırdıkları gibi denizin suyu 45 derece ısınacak, sular kabaracak dedikleri gibi meğer yağmalamak için yapıyorlar. Bu dini şevrelerden gelenlere de inanmayacaksınız. Biz evliyanın kerametine inanıyoruz. Evliyanın kerameti haktır. evli sünnet inancıdır bu. Fakat keramet Kur'an'a ve sünnete aykırı olmamak şartıyla. Bu türlü keramet şu gün zelzele olacak diye kerametle bunu söyleyen kişinin kerameti yanlış ve yalandır. Niye? Kur'an olmuyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor, bitiriyorum cemaat, çok ciddi olduğu için söylüyorum, biraz vaktinizi alıyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da Peygamberimize hitaben diyor ki, قُلَّا أَمْلِكُوا بِالنَّفْسِي مُفْأَنْ بَلَعْضَى Ya Muhammed de ki, ben kendi nefsime zarar veya fayda bakımından malik bir, yani ne bir menfaat sağlayabilirim, ne de gelen bir zararı önleyebilirim, benim elimde bir şey yok illa maşallah. Allah ne bilerse o. Allah'ın dediği yok. Benim yapacağım bir şey yok. وَلَالْتُمْ تُعَالَمُ الْغَيْبًا Buraya iyi dikkat edin bu cümleye. Eğer ben gaybı bilseydim diyeceksin onlara. Peygamberimiz Allah öğretiyor. Diyeceksin ki eğer ben gaybı bilseydim, gelecekteki olayları bilseydim, meslekler مِنَ kayıp. Hayrı çoğaltırdım, iyilikleri arttırırdım. devam يَسْوُ Bana da hiçbir kötülük dokunmazdı. Bilsem, tedbir alırım, hep hayır yaparım, hiç güzel. zarara uğramaz mı? Bilmiyorum. Peygamberin bilmediğini kim biliyor, çıksın bakayım ortaya. Bunlar yalancı, bunlar sahtekar. Bakın şunu da söylüyorum, üzerine basa basa, üzerine basa basa. Olur ya kazara, kazara, onların dedikleri günde bir deprem olursa, yok böyle bir şey olursa, bak ben demiştim işte yine inanmayacaksınız bu adamlara. Çünkü yine yalancıdır onlar. Yapmam olarak, olarak olacak dedikleri zaman yalan konuşuyorlardı. O yalan tekrarlanıyor. Çünkü bunların dayandıkları ne ilmi ne dediğini hiçbir temel yok. Gidin Allah'a tevde de istiğfar edin. Peygamberin sünnetine yapmaya çalışın. Yapacağınız iş budur istifareden. Bunun dışındaki iddiaların tamamı boş. Sahibi bilir. Ne zaman isterse canı istese salam. Ne zaman isterse durdurur. O sağlam soracak bunu. Filan kişi böyle demiş, filan kişi böyle demiş. Sönle mi gidiyor bu işler ki şimdi seninle yürüyecek can. Sakın ha. Bu türlü şarlatanlara vetelik vermeyin. Herhalükinde kim iste demiş ki bu gece oldu, bir de gündüz olacak. E gündüz de olabilirdi. Bu senin işin değil, senin harcın değil arkadaş. Çek ellerini bu işin üzerinden. Allah'ın işine kaç. Müdahale etmez. sen diyeceksin ki günahım var. Benim günahımın neticesidir bunlar. Estağfurullah. Ya Rabbi bizi affet. Bir daha bizi böyle çetin imtihanlara tabi tutma. Genel-i Hak bilmemizi bu gerçok itikada sahibiz. Bilal.